Cemaat ile Namaz Namazda en az iki kişiden birinin imam olmasıyla cemaat meydana gelir. Beş vakt namazın farzlarını cemaatle kılmak erkeklere sünnettir. Cuma ve bayram namazları için cemaat farzdır. Cemaatle kılınan namazlara daha çok sevap verildiği hadis-i şeriflerde bildirilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cemaat ile kılınan namaza yalnız kılınan namazdan yirmi yedi kat fazla sevap verilir yine buyurdu ki iyi bir abdest alıp mescitlerden birine cemaat ile namaz kılmak için gidenin Allahü Te'ala her adımına bir sevap yazar ve her adımında amel defterinden bir günahı siler ve cennette onu bir derece yükseltir. Cemaat ile kılınan namaz, Müslümanlar arasında birliği, beraberliği sağlar, sevgi ve bağlılığı arttırır. Cemaat toplanıp birbirleriyle sohbet ederler. Dert ve sıkıntıları olanlar, hastalar bu sayede kolayca ortaya çıkar. Cemaat, Müslümanların tek kalp, tek vücut gibi olduklarının, en güzel numunesidir. Hasta, felçli, bir ayağı kesik olanın, yürüyemeyen ihtiyarların ve amanın cemaate gitmesi şart değildir. Cemaat ile kılınan namazda kendisine uyulan kimseye imam denir. İmamlığın ve buna uyup cemaat olmanın şartları vardır. İmamlığın şartları. İmam olmak için Altı şart lazımdır. Bu şartlardan biri bulunmadığı bilinen imamın arkasında kılınan namaz kabul olmaz. 1. Müslüman olmak. Ebubekir Sıddık ve Ömerül Faruk'un radıyallahu anhuma halife olduğuna inanmayan, Miraca, Kabir azabına inanmayan imam olamaz. 2. Buluva çağında olmak. 3. Akıllı olmak. Sarhoş ve bunak imam olamaz. 4. Erkek olmak. Kadın erkeklere imam olamaz. 5. Hiç olmazsa Fatiha-i Şerife ile bir ayeti doğru okuyabilmek. Bir ayeti ezberlememiş olan ve ezberlese de tecvid ile okuyamayan Nâme yapan kimse imam olamaz. 6. Özürsüz olmak. Özrü olan özrü olmayanlara imam olamaz. İmamın Kur'an'ı ı Kerim'i tecvid ile okuması lazımdır. Kıraati güzel demek tecvid ile okumak demektir. Namazın şartlarına ehemmiyet vermeyen imamların arkasında namaz kılınmaz. Salih ve facir arkasında namaz kılınız. Hadisi şerifi, cami imamları için değil, Cuma kıldıran emirler valiler içindir. İmamlığa en layık kimse, Sünneti yani din bilgilerini en iyi bilen kimsedir. Bunda eşit olanlar olursa, Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan imam olur. Bu da eşitse, takvası ziyade olan imam olur. Yine eşitlik olursa yaşı ilerlemiş olan tercih edilir. Köle, bedevi, fasık, ama ve zina çocuğunun imameti mekruhtur. İmam cemaate usanç verecek ve onları sıkacak şekilde namazı uzatmaz. Kadınların yalnız başlarına cemaatle kılmaları mekruhtur. Tek şahsiyle kılacak olan imam onu sağ tarafında durdurur. İki kişiye imam olacaksa, önlerine geçer. Erkeklerin kadına, çocuğa uymaları caiz değildir. İmamın arkasında, erkekler saf bağlar, sonra çocuklar ve onların arkasında da kadınlar saf bağlar. İmam, kadınlara da imamete niyet etmişse, aynı namazda bulunan bir kadın, bir erkekle aynı hizada namaza durursa, Erkeğin namazı bozulur. Eğer imam bu kadına imamete niyet etmemişse yanında durduğu erkeğe zarar olmaz. Ancak kadının namazı caiz olmaz. Ayakta namaz kılanın otururken kılana uyması caizdir. Mukim olan seferi imama uyabilir. Fars kılan nafile kılana uyamaz. Nafile kılan farz kılana uyabilir. İmama uyup namaz kıldıktan sonra, imamın abdestsiz olduğunu bilen kimse, namazını iade eder. Regaip berat ve kadir namazlarını cemaatle kılmak mekruhtur. Cemaat istese de, imamın farz kıldırırken, kıraati ve tesbihleri sünnetten fazla okuması, tahrimen mekruhtur. İmama, Rükûda yetişemeyen, o rekati imamla kılmış olmaz. İmam rükûdayken gelen, niyet eder ve ayakta tekbir getirip namaza girer. Hemen rükûa eğilip, imama uyar. Rükûa eğilmeden, imam rükûdan kalkarsa, rükûa yetişmemiş olur. İmamdan önce rükûa eğilmek, secdeye gitmek veya önce kalkmak, tahrimen mekruhtur. Farz namazları kılınca, safları bozmak müstehaptır. Bir mü'min, beş vak namazını, her gün cemaatle kılsa, bütün peygamberlerle, aleyhimü kılmış gibi sevaba nail olur. Cemaat ile kılınan namazın bu kadar fazileti, imamın namazı kabul olduğu takdirdedir. Bir kimse, cemaati özürsüz terk etse, o şahıs, Cennet kokusu duyamaz. Cemaati özürsüz terk edenler dört kitapta mel'un diye vasıflandırılmışlardır. Beş vak namazı cemaat ile kılmaya gayret etmelidir. Kıyamet günü Allahü Teala Hazretleri 7 kat yerleri, 7 kat gökleri, arşı, kürsüyü ve bütün mahlukatı terazinin bir tarafına koysa şartları gözetilerek cemaatle kılınan bir vakit namazın sevabını diğer tarafa koysa, cemaatle kılınan namazın sevabı daha ağır gelir. İmama uymanın doğru olabilmesi için on şart vardır. 1- Namaza dururken, tekbiri söylemeden önce, imama uymaya niyet etmektir. Uydum, hazır olan imama diyerek, kalbinden geçirmek lazımdır. 2- İmamın Kadınlara imam olmaya niyet etmesi lazımdır. Erkeklere imam olmaya niyet etmesi lazım değildir. Fakat niyet ederse, kendisi cemaatin sevabına da kavuşur. 3- Cemaatin topuğu, imamın topuğunun gerisinde olmalıdır. 4- İmam ile cemaat, aynı farz namazı kılması lazımdır. 5- İmam ile cemaat arasında kadın safı bulunmaması lazımdır. 6- İmam ile cemaat arasında, kayık geçecek kadar nehir ve araba geçecek kadar yol bulunmaması lazımdır. 7- İmam ve cemaatten birini görmeye veya sesini duymaya elverişli penceresi olmayan duvar, arada bulunmamalıdır. 8- İmam, hayvanda, cemaat yerde veya bunun tersi olmamalıdır. 9- İmam ile cemaat, yapışık olmayan iki gemide bulunmaması lazımdır. 10. Başka mezhepteki imama uyan cemaatin namazlarının sahih olması için iki rivayet vardır. 1. kavle göre cemaatin kendi mezheplerine göre namazı bozan bir şeyin imamda bulunduğunu bilmemesi lazımdır. 2. kavle göre kendi mezhebine göre namazı sahih olan imama başka mezhepte olanlar da uyabilir. Bu kavle göre, kaplama ve dolgusu olan imama uymak caiz olur. Cemaat bir kişi ise, imamın sağ yanında, hizasında durur. Solunda durması mehruhtur. Arkasında durması da mehruh olur. Ayağının topuğu, imamın topuğundan ileri olmazsa, namazı sahih olur. İki veya daha çok kişi ise, imamın arkasında durur. İmamla birlikte, yalnız kılar gibi kılınır. Ancak, ayaktayken, imam içinden okusa da, yüksek sesle okusa da, cemaat bir şey okumaz. Şafii mezhebinde, imamla birlikte, cemaat de sessizce Fatiha okur. Yalnız birinci rekâtte, Sübhâneki okur. İmam, yüksek sesle, Fatiha'yı bitirince, cemaat yavaşça, Amin der. Bunu yüksek sesle söylememelidir. Rükûdan kalkarken, imam, سَمِيَ اللّٰهُ لِمَنْ hamide deyince, cemaat yalnız رَبَّنَا لَكَ hamd der. Sonra eğilirken Allahü Ekber diyerek imamla birlikte cemaatte secdeye yatar. Rükûda, secdelerde ve otururken, yalnız kılar gibi cemaatte okur. Vitr namazı, Ramazan'da cemaatle kılınır. Başka zamanlarda yalnız kılınır. MESBUKUN Namazı Imama uyanlar dört çeşittir. Bunlar müdrik, muktedi, mesbuk ve lahıktır. Müdrik iftitah tekbirini imamla birlikte alana denir. Muktedi iftitah tekbirine yetişemeyene denir. Mesbuk imama birinci rekatta yetişemeyene denir. Lahık iftitah tekbirini imamla beraber almış fakat sonra Kendisinde abdestini bozan bir hal meydana geldiğinden, abdest alıp tekrar imama uymuş olana denir. Bu kimse, yine evvelce olduğu gibi kıraatsiz, rüku ve secde tesbihlerini söyleyerek namazını kılar. O kişi, eğer dünya kelamı söylememiş ise, imamın ardında gibidir. Fakat camiden çıktıktan sonra, yakın bir yerde abdestini almalıdır. Zira çok ileriye giderse namazı bozulur da denildi. Mesbuk yani imama birinci rekatta yetişemeyen bir kimse, imam iki tarafa da selam verdikten sonra ayağa kalkarak yetişemediği rekatleri tamamlar. Kıraatleri birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü rekat kılıyormuş gibi okur. Oturmayı ise dördüncü, üçüncü ve ikinci rekat sırasıyla yani sondan başlamış olarak yapar. Mesela yatsının son rekatine yetişen kimse, imam selam verdikten sonra kalkıp, birinci ve ikinci rekatte Fatiha ve sure okur. Birinci rekatte oturur, ikinci de oturmaz. Beş şeyi imam yapmazsa, cemaat de yapmaz. 1- İmam kunut okumazsa, cemaat de okumaz. 2- İmam, bayram namazlarındaki tekbirleri yapmazsa, cemaat de yapmaz. 3- İmam, dört rekatli namazın ikinci rekatinde oturmazsa, cemaat de oturmaz. 4- İmam, secde âyeti okuyup, secde etmezse, cemaat de etmez. 5- İmam, secdeyi i etmezse, cemaat de etmez. 4- şeyi: secde-i İmam, secde cemaat yapmaz. 1- İmam, ikiden çok secde yaparsa, cemaat yapmaz. 2- İmam bayram tekbirini, bir rekatte, üçten çok yaparsa, cemaat yapmaz. 3- İmam, cenaze namazında, dörtten çok tekbir yaparsa, cemaat yapmaz. 4- İmam, beşinci rekatte kalkarsa, cemaat kalkmaz. İmamı bekler, beraber selam verirler. On şeyi imam yapmazsa, cemaat yapar. 1- İftitah tekbirinde el kaldırmak. 2- Sübhaneke okumak. 3- Rükû'a eğilirken tekbir getirmek. 4- Rükû'da tesbih okumak. 5- Secdelere yatıp kalkarken, Tekbir Söylemek 6. Secdelerde Tesbih Okumak 7. Semiyallahu Demezse Rabbena Lekel Hamd Demek 8. et Sonuna Kadar Okumak 9. Namaz Sonunda Selam Vermek 10. Kurban Bayramında 23 farzdan Sonra Selam Verir Vermez Tekbir Okumaktır. Bu 23 tekbire Teşrik tekbirleri denir. İftitah tekbirinin faziletleri. Bir kimse iftitah tekbirini imamla beraber alırsa sonbahar günlerinde ağaçların yaprakları rüzgar estikçe ne şekilde dökülürse o kişinin günahları da öylece dökülür. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken bir kimse sabah namazında iftitah tekbirine yetişemedi. Bir kul azat etti. Ondan sonra gelip Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ya Resulallah ben bugün iftitah tekbirine yetişemedim. Bir kul azat ettim. Acaba iftitah tekbirinin sevabına nail olabildim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık'a radıyallahu anh sen ne dersin bu iftitah tekbirinin hakkında diye sordu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki Ya Resulallah kırk deveye malik olsam kırkının da yükü cevahir olsa cümlesini fakirlere tasadduk etsem yine imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Ömer, sen ne dersin bu iftitah tekbirinin hakkında?" dedikte de, Hazreti Ömer radıyallahu anh: "Ya Resulallah, Mekke ve Medine arası dolu devem olsa ve bunların yükleri cevahir olsa, Cümlesini fakirlere tasadduk etsem, yine imam ile beraber alınan iftitahtekbirinin sevabına nail olamam." dedi. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Osman, sen ne dersin bu iftitahtekbiri hakkında?'' dedik de, Hazreti Osman Zinnureyn radiyallahu anh, ''Ya Resûlallah, gece iki rekât namaz kılsam, her birinde Kur'an-ı Azim-i Şerani yine imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam dedi. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri "Ya Ali, sen ne dersin bu iftitah tekbiri hakkında?" dedikte de. Hazret-i Ali kerramallahu ve şeh, "Ya Resulallah" Magrib ile maşrik arası küffar ile dolu olsa, Rabbim bana kuvvet verse, cümlesiyle harbetsem yine imam ile alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam.'' dedi. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Ey benim ümmet ve eshabım, yedi kat yerler ve yedi kat gökler, Kağıt olsa ve deryalar mürekkep olsa ve bütün ağaçlar kalem olsa ve bütün melekler katip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar yine imam ile alınan iftitah tekbirinin sevabını yazamazlar diye buyurdu. Menkıbe Saraya yapılan mescit İmam Azam Ebu Hanife'nin talebesi İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh Harun Reşid zamanında kadıydı. Bir gün Harun Reşid'in yanındayken bir kimse diğerinden davacı oldu. Harun Reşid'in veziri de ben şahidim dedi. İmamı Ebu Yusuf vezirin şahitliğini kabul etmedi. Halife Niçin vezirin şahitliğini kabul etmiyorsun? dedi. İmam, bir gün ona iş buyurmuştunuz. O da size, ben sizin kulunuz kölenizim demişti. Eğer doğru söylediyse, kölenin şahitliği makbul değildir. Yalan söylediyse, yalancının şahitliği de dinlenmez buyurdu. Halife, ben şahitlik edensem kabul eder misin? dedi. Hayır etmem buyurdu. Niçin dedi? Sen namazı cemaatle kılmıyorsun buyurdu. Ben Müslümanların işleriyle meşgulüm dedi. İmam, halika ta'atın olduğu yerde mahlûka itaat edilmez buyurdu. Halife doğru söylüyorsun dedi ve sarayında mescit yapılmasını emretti. Müezzin ve imam tayin edildi ve ondan sonra namazı hep cemaatle kıldı.